415 numaralı konu, Hz. Abbas'ın kahramanlıkları, Hazreti Peygamber'in amcası, Hz. Abbas'ın Hanzale'yi müşriklerin elinden kurtarması, evet, Taif gününde Hazreti Peygamber Hanzale bin Rabi'yi Taiflilere elçi olarak gönderdi, onlarsa Hanzale'yi yakalayarak kalelerine götürmek istediler, bunu gören Hz. Peygamber, Hanzale'yi onların elinden kurtaracak kimse yok mudur, onun için bütün bu mücahitlerin sevabı kadar sevap vardır, buyurdular, buna Abbas bin Abdülmuttal.